Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain. Ama ba't. Bugün 22 Mart 2009 Pazar. Durusul Lugatil Arabi'ye yani Arapça derslerimizin 16. dersi. Tevfik Allah'tan. Kitaptan da kaçıncı dersteyiz? 12. ders. 12. dersin okuma parçası. Evet. Oku tercüme. El az a fanyi, ez az a fanyi, ez az a fanyi, Hemen anlaşıldı. Ha? Hemen anlaşıldı dersin az a fanyi, ez az Ha, fanyi, ez az a fanyi, ez az a fanyi, ez az a fanyi, ez az a kalem Kalem az a fanyi, ez az a fanyi, ez az a fanyi, ez Kitabuke değil de kitabuki dersen bayana dersin senin kalemin. Evet. Ee, senin kitabın. Kalemuke değil de kalemuki dersen senin. bayana dersin senin evet. kalemin. Evet. Defteruke erkek için senin kalemin. Defteruki defter o zaman ke ve ki. Evet. Tamam. Evet. Şimdi burada o zaman e, şeyler üzerinde duruyor biraz. Evet. E, müennes zamirler üzerinde duruyor. Evet. Devam akıyor. Keyfe haluki ya bintu. E... Keyfin e... halin, nasıl? Evet. Ey kız. Bin kız. kız demek. de evet. mesela Például kızım demek ya da, ey nasıl? Kız halin, nasıl? Nasılsın, Nasılsın, ey kız? Ey kız. Evet. Nasılsın ey kız? Evet. Enebi Enebi kajil. Itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt itt bi khayrin bu kalıp tamam ana ben ha hayır üzereyim yani elhamdülillah Allah'a hamdolsun ki ben hayır üzerindeyim yani Allah'a hamdolsun iyiyim manasında gibi yani bu kalıp diyorsun keyfe haluk ana bi khayr mesela atıyorum ya aghi hayırdır hayır der yani, yani. Tamam. bir kalıptır onu bil yani evet. Mine Enti. Bak Enti dedi. Ente sen erkekler için. Enti bayanlar için sen. Evet. evet. Mine Enti sen neredensin? Hı. Nerelisin? Erem'in Suriye. Erem'in suriye. Suriye, su suriye. suriye, Suriye demek. Ben Suriyelim. Suriye'den. Evet. Ee, mesmuki. Evet. Ma ismukidir aslında. Tamam mı? Evet. Mesmuki geçiş yapıyorsun. Evet. Yani ismin ne? Mes mesmuki deseydin erkeğe sorardın evet. ismin ne diye. Evet. İsmi Aminetu. Yani, ismi aminetu. İsmim. Ismum. isim. Evet. Ismi benim ismim. Kalemum kalem. kalemi benim kalemim. Evet. Erkek, burada işte mesela yaz erkek dişi de aynıdır. Erkek de kalemî kalemim der. Bayan da kalemî kalemim der. Erkek de kitabî kitabım der. Bayan da kitabî şey. evet. kitabım der. Yani nefsi mütekellim. Evet. <gülüyor> e, eyn Ebu-ki <gülüyor> Evet. Oban nerededir? Eyna abuki baban nerededir? Evet. Ebi Ebi huna Huna ne demek? Orada. Burada. Burada. Burada. Hüna ki orada. Hüna burada. Tamam. He. Burada. Ebi hüna fil e, Medinetul Munavvereti. Munavvereti. Babam burada, Medine-i Münavvere'de. Evet. Yani babam burada, İstanbul'da gibi. Evet. Evet. Kuwe Muftetişun. Muftetişun muftetiş müfettiş demek. Bildiğimiz evet. okullardaki muftetişler. Evet. Muftetişun teftiş eden yani. Evet. evet. Fil medresetül, medresete. Saneviye. İkinci, saneviye, El medresetül ibtidaiye ilkokul. El lise. Saneviye. El medrese'tül mutavassita ortaokul. Medresetül o zaman saneviye. baştan alıyoruz. El medresetül ibtidaiye. İlkokul. ilkokul. El mutavassita ortaokul. El medresetü's lise. Şimdi bu ne diyor, huve müfettişün, huve yani babam, müfettişün, müfettiştir, bak müfteda haber huve, müfettişün. müfettişün, nerede? Film medretetiz seneviye, lisede, o lisede Saneviye. müfettiştir, evet. Ve evet. eyni annen nerededir? Ve annen nerededir? Hiye eydan hunâ? O da aynen burada. Aynen o da aynı şekilde aynen burada. Evet. evet. Hiye, tabi ve tun, fil müsteşfe, ki Fi, eliflem yok fi tabibetun fi müsteşfâ hiye tabibetun Hı. fi müsteşfâ e, el vilâde, vilâde doğum, müsteşfâ hastane, doğum hastanesi, evet. tamam mı? hiye tabibetun, yani diyor ki hiye eydan huna, o da aynen burada annesi yani, yani Medine'de hiye tabibetun, o doktor nerede? fi müsteşfâl vilâdeti doğum hastanesinde, müsteşfâl vilâdeti doğum hastanesi, Tabii. tamam evet.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 bizim <gülüyor> Mahmut abi geldi benim aklıma Mahmut alayarak. Evet. Şimdi Arapça o zaman vakıfta biliyorsun bu kitap şuna bir bakma var ya o zamanlar da Abdurrahman, he, Abdurrahman abi falan da. o zamanlar yeni yeni öğreniyoruz Arapçayı. Evet. Şimdi Muhammed abi bizim böyle yaptı. Şimdi göğe beni sıkıştıracak aslında. Ee, tabii daha o zaman böyle daha Arapçının başındayız, bilmiyoruz böyle bayağı zorlu çekiyoruz vesaire. Dedi ki Yılmaz dedi buyur abi dedi niçin e, şey yapıyorsun. E, bu Arapça e, şeyleri, e, bu okuma parçalarının müennes olan yani bayan dişi olan şeylerini seçiyorsun. Hani ne işine yarayacak ki? Hani gidip bir Araplama evleneceksin şimdi diyor, tamam mı? Yoksa ne bileyim hani diyor ki bir kız mı tavlamaya çıkacağım falan Arap, tamam mı? Şimdi böyle şimdi GE ağzından sıkıştıracak beni, tamam? Mı? Yani ne faydası var ki? Erkek zamirleri ödenir sen erkek değil misin? Ben dedim ki abicim, <gülüyor> dedim ki baktığın zaman hadiste ve Kuranda. Allah azze ve celle bayanlardan bahsediyor. Onların miras haklarından bahsediyor. Anladın mı? Fıkıh'ta bayanlarla alakalı mevzular var. E, bunlar müennes zamir. Lan, dedi. Tamam Irmaz dedi. Sen dedi inşallah bu işi götüreceğen dedi. Tamam mı? Yani dedi ki, ben de senden bunu bekliyordum. Anladın mı? Yani bu bayan zamirleri falan keyfe haluki falan bu tuhaf, tuhafa gitmesin hani senin yanındaki olan genç kız ne falan. Yani şimdi burada bu başlangıç olduğu için sen bu tip şeyleri öğreneceksin. Bunlar hepsi hadiste, Kur'an'da geçiyor bu ibareler. Anladın mı? Onları anlamak için yani. Evet yanında olan, seninle beraber olan bu genç, genç kız kimdir? Ehiye oktiki oh oh. hmm, Şimdi orayı çözelim. <gülüyor> men hâzihil, men kim? Hâzhibu el fetatu genç kız, elleti o ki? Ma'ake, ma'ake Ma'a ma beraber, ma'aki seninle beraber. Seninle beraber olan o genç ben kız kim? Bu elleti en-an dedik değil mi? Evet. Heh, yani men hâzihil fetat. Kim bu genç kız? Maaki seninle beraber elleti var öncesinde. Seninle beraber olan yani. Evet. uhtu ki o kız kardeşin mi? Uhtun kız kardeş. O senin kız kardeşin mi? Yani diyor ki bu yanındaki genç kız kim? Senin kız kardeşin mi? Evet. La hiye binti. Bintu bihiya bintu ummi. Ammi. Ammi. Ammmun amca. <gülüyor> ummi değil mi? Benim anneme kız oluyor. He. Yok ammati olsaydı halan olurdu. Yok yok. He. Beni söyledim öyle göre. Ummi diyorum ya. Benim anneme kız gibi kız kardeş oluyor. He Bannedem anladım. Şey oluyor. Ummi değil. U, o hemzeli. Evet. Tamam Burada aynı harfli. Bu ammi. Evet, ammi. Amcam. <gülüyor> La, hayır. Hiye o bintu ammi. Amcamın kızı. Evet. Ammun amca demek. Evet. Bintu ummi. Bintu ammi. Bintu ammi. He. Ummi değil annemin kızı. <gülüyor> annemin kızı aynı amcam <gülüyor> Amcamın kızı tamam mı yani. <gülüyor> Ummi ile ammi'yi karıştırma. Evet. Ummi annem. Evet. Ammi amcam. Evet. İsmuha? Evet. E, onun ismi, onun nedir? ismi nedir? İsmuha Fatim Fatimetu. Tahi çıkar. Fatimetu. Fatih, Fatimetu. Onun ismi ismi, ismi e, Fatıma'dır. Evet. zemi eh. Ehi a tuki Lutuké, arkadaş Latuké, Zemi erkek arkadaş, Latuké, bayan arkadaş, Zemi Latuké, Zemi Latuké, Zemi Latuké, Zemi senin arkadaşın Latuké, Zemi Latuké, La, Latuké, Zemi Latuké, Zemi Latuké, Zemi Latuké, Zemi Latuké, Zemi Diyor ki, o senin arkadaşın mı? Latuké, Hayır. Ana ben, ben evet. e eee evet, ben madresesinin orta vasıtası ne demek? Ortaokulu. Ben Ortaokuldu. ortaokuldayım. He. Ve o e, lisededir. Evet. O lisede okuyor yani. Evet. Lisede okuyor. Yani o lisede ben ortaokuldayım eğer. Evet. Aramızda kültür farkı var diyor yani. <gülüyor> ya. Yok o kadar da değil canım. <gülüyor> <Şey> <gülüyor> Yaş farkı var diyor. Yani ben onun biraz var <gülüyor> <zor> arkadaşı <gülüyor> olurum diyor. <ya. gülüyor> eleki eleki uktun. Vallahi evet. Eleki oktun, eee Senin, Senin kız kardeşin kız var mı? La ma li uhtun La Hayır ma, ma li, li uhtun. uhtun Şimdi bunu biraz şey yapalım. Bak ses tonuna dikkat edelim. Bu, çünkü kaçtığı zaman mecradan kaçar yani. Anladın la, mı? Çünkü la bu yapalım. ma la. Li, li uhtun Ana fil medresetil mutavassitati ve hiye fil medresetil saneviyeti Sarf, Sarf, Sonra soru girelim, hocam. <gülüyor> Sen onu <Yok>. anlıyor musun? <gülüyor> biz biz zorluklar çekiyoruz şimdi bunu çıkarabilmek için zaten. Var Sen harflerle boğuşurken ses tonu nereden gelsin aklıma? <gülüyor> Evet. Eleki i uhdun. Evet. la ma li Mali li Mali ma La, yani hayır. Ma-yok. Li-benim uhdun. Kız-kardeşim. Evet. Kız-kardeşim yok. Evet. Elek-i Peki, senin kız erkek kardeşin var mı? Evet. Naam. Li-i uhdun kebirun. Ve talibun bil-camiati. Burada bil-camiati, fil-camiati olarak Burda evet. Burada bi-fi, tamam mı? Evet. Evet diyor. Benim bir büyük abim var ve o üniversitede öğrencidir. Evet. Naam evet. Li benim ahun. Bir kardeşim var. Kebirun. Büyük bir kardeşim. Ve ve o talibun. Talebedir. bir camiyatı üniversitede. Evet. O zaman el camiatı da üniversite. Evet. Ve men hazel tiflu. Ve men hazel tiflu. Ve men hazel maaki. Tifl çocuk demek. Evet. çocuk. <gülüyor> evet. Ee, ve seninle beraber olan bu çocuk kimdir? Evet. Huve, Huve ibnü Huve ibnü Huve ibnü aḫi. O benim kardeşimin oğludur. Evet. Huve o ibnu aḫi kardeşimin oğludur. Evet. Mesmuhu onun ismi nedir? Aha. İsmuhu Sa'dun. Hı. Onun ismi Sa'd'dir. Sa'd'dir. Evet. evet. Sa'd. Sa'd. E ummuki, e ummuki. E, e ummuki e, fil Beytul Ana pardon. He. ki. Evet. Fil Beytul Ana. Senin annen bu şu an evde mi? Evde <gülüyor> annen annen... şu an evde midir? ilel müsteshfa. Hı. O hastaneye gitti. Hayır, hastaneye gitti. O deme. Evet. Hayır, hastaneye gitti. Evet. Gitti de o var zaten. İzli zamir Tamam. Açıklıyor. Temerin ya. alıştırmaları, Temari. iklava kütup oku veyaz. Evet. evet, okuyacağız biz sadece. Ee, keyfe, keyfe haluki, haluke. Keyfe haluke ya abi. Ha, seni şaşırtıyor bak, abi diyor. Haluki diyemezsin. Evet. Ee, baban erkek. Evet. evet. <gülüyor> keyfe haluke ya abi. <gülüyor> ya abi. Evet. Nasılsın? Ey babacığım. babacığım. Evet. evet. Keyfe haluki ya ummi. Nasıl burada haluki derlim evet. bak. Baba babayı sorun keyfe haluke. Evet. Anne de keyfe haluki. He. Nasılsın ey, ey anneciğim? E evet. Eyne ebuki ya nebe. Bitiştir. He. Eynebnuk Ya zeynebu. Evet. Yani eyne ibnuki ya evet. zeynebu demek. Evet. He. Eee İbnü Ey Zeynep. Ey Zeynep. Oğlun nerede? Oğlun nerede? Evet. İbnüke. Eyne İbnüke? İbnuki. Yes. Evet. Senin oğlun nerede ey Zeynep? Evet. Burdu kabul ettim. He. Ee ذهب الى المسجدي. O mescide gitti. Mescide gitti. eyvah. Pardon, mescide gitti. O diyor <gülüyor> <gülüyor> Eyne? Ha. Eyne e, Bin Tuki ya Aminatu. Ya aminek, Eyne aminek, Já, Aminatu. Já, aminek, Nede meg, Kuzen Nerde, Já, aminek, Zhevet, Ilel Medraseti, Ejj, ókulagitte, Bizboginon, a kataládon, Márton, Okula gitti. Okula gitti. Biz bugün a politikai, hatırladın mı? Aklıma a Pratik yapacaktık ya herhalde. Bir dahaki derse evet. kaldı. Ha, Liman heri saatul cemiletu ehye tercüme yap előnce. Bu sa güzel saat kimindir? Kiminder Liman kimindir? Heri saatul cemiletu. Bu güzel saat kimindir? Kimindir? Ehie leke le leki leki ya Fatimatu. Bu sana a midir ya Fatma? Igen. Fatma. O sen sana mı Senin midir? Bu senin midir? Neam evet o benimdir ehiye ki ya evet o benimdir evet, evet. eh hada Arapçada bak Arapçada utanma yok Arapçada utanma yok tamam mı Arapçada utanırsan Arapça öğrenemezsin Bu konuştuklarını mesela bir Arap geldi ya ben şaşırırım konuşamam değil bizim Abdul Kadir gibi olacaksın bizim Abdul Kadir var ya <gülüyor> Biliyorsun ne yüzüm Abdul Kadir'in Hatta adam o kadar utanmaz ki, <gülüyor> <gülüyor> a, a, şimdi Arap şimdi yarım yamalak biliyor ama hiç, adamda hiç şey yok yani böyle utanma yok maşallah ya böyle öyle bir cesaret var ki konuşuyor abicim öyle öyle konuşmaz öğrendi çocuk zaten ha üç kelime şimdi bak annisa kadın demek yani kadınlar demek annasu evet. insanlar demek bak benziyor şimdi kelime olarak annisa evet. o ve nas annisa evet. kadınlar annasu İnsanlar. Şimdi bir tane o elektrikte çalışırken bir tane Arap geliyor. Şimdi Abul Kadir anlatıyor bize. Bir tane Arap gelmiş buna. Şimdi geliyor bize anlatıyor. Ya diyor arkadaşlar rezil oldum ya diyor. Hayırdır dedi. Abul Kadir sen rezil olmaz. Sen çok utanmış bir adamsın. Yani niye rezil olacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya olmaz ya. Ama bu sefer diyor hakikaten çok fazla büyük bir şey yaptım. Bu sefer diyor utandım diyor. Dedik ne? Şimdi bu Arap gelmiş bunun yanına. E, Entarili falan böyle. Adam da zahiren böyle muttaki birisi sakallı vesaire böyle. Şey yani böyle Müslüman bir tipte Gelmiş buna demiş ki e, Muhabbet etmiş işte bir şeyler sormuş Bu da girmiş muhabbete bildiğim diyor her cümleyi sayıyorum adama Maksat Arapça konuşmak olsun Adama diyor işte bugün hava çok güzel bilmem ne böyle konuşuyor tamam mı Demiş ki buna şey demek istemiş insanları çok seviyorum tamam mı Ne demesi lazım ''Uhibbu'l nase'' ''Uhibbu'l nase'' ''Uhibbu kulla nase'' demesi lazım Bütün insanları seviyorum Bu da böyle yapmış ''Yahi'' demiş ''Ena uhibbu kulla nisa'' Bütün kadınları seviyorum arab <gülüyor> Arap kıpkırımsa olmuş demiş ne diyorsun ben uyanmadım diyor. Sonradan uyandım ki ben kadın demişim. <gülüyor> Ama hakikaten iyidir yani utanmayacaksın. Konuşacaksın. Burada da okurken ses tonunu böyle yapacaksın yani şey ne olmayacak Allah'ın izniyle. Evet bak benim de huyum vardı çok seviyordum ben hiç utanmazdım kolay kolay bende. Konuşurdum abi bildiğim her şeyi konuşmaya çalışırdım. Evet. Ehatha kalemuke ya Muhammedu. Eh ve kalemuke ya Muhammedu. La, hadha kalemuke kalemuke kalemuke ente. Şimdi diyor ki ehatha kalemuke ya Muhammedu. Bu senin kalemin mi ey Muhammed? Muhammed diyor ki Hayır. kalemuke. Bu senin kalemin. Ente. Şimdi kalemuke dediğin zaman senin kalemin ya. Ama burada hani bir soru oldu ya şimdi ortada bir anlaşmazlık var ve teyit yaptırıyor ona. Bu senin kalemin. Halbuki bu kalemin deseydi Yeterdi. "Bu senin kalem, kalemuke entele. Kánon? Tilke. Tilke seyaretul, tilke seyaretul, jemiletu, tilke seyaretul, jemiletu, leti, harjed, harjedet, harjedet laane. Huh. Őm, milyen? Huh. Őm. Huh. Huh. Huh. Huh. Huh. bir Hiç tek bir tane hata yapmadan okuyup ve doğru tercüme yaparsan evet. sana inşallah e, güzel yok. bir kitap hediye edeceğim. Tamam? Mı? Abi. Yok abi sen karışmazsın benim ayrımı. Tamam mı? Ha. Okuyamazsın bir sana... kitabı. Yok yok ya olur mu? Yok. Bunu özel vermeyeceğim sana yine kitap vereceğim. <gülüyor> Sana sana cem fedarınlar aleyhidesin. Yok şimdi bu cümleye özel sana bir kitap hediye edeceğim. Bugün değil ama inşallah tamam mı? Hem de Arapça güzel bir ilmi bir kitap hediye edeceğim sana söz. Ama bu kitabı bir kere de okuyacaksın. Düşün harekelerini oturtacaksın ama bir kere bile hata yapmayacaksın. Dil süsümesi de olmayacak harekede. Yok ay mesela şöyle olmayacak. Ee, seyyarete ey ah seyyareti veya ah seyyaretu falan olmayacak. Tamam mı? Bir kere de harekelerini tam oturtacaksın ve düzgün bir mana vereceksin. Evet düşün şimdi. <gülüyor> evet son 10 saniye sayıyorum bu arada içimden. <gülüyor> tamam. tamam mı? Şimdi başla. Bismillah. Bismillah çek. Evet. Çilke <gülüyor> seyyaratul tilke <tülkés> sayyaratul jamilatu cemilatul leti evet haracet haracet el ane bitti yanlış mı harajati el ane diye geçiş yapacaktım Véletlenül, de hagyjunk egymást, hogy jön. Akkor jön. Akkor jön. Akkor jön. Akkor jön. öyle jön. Akkor jön. Akkor jön. Akkor jön. Akkor jön. Lil Mudiri, <gülüyor> Lil, ab, <wow>, görmedim, abi. Allah, <gülüyor> Lil'i görmedim, sola gül. Tamam, Lil'i görmedin li mi diyorsun? Mı? Tamam Müslümanı işareti kabul, Aa, orası da kabul. O zaman baştan okuyacağım. Allah, tamam bileyim. orayı da affediyorum. Zor tamam. alacağım zaten. <gülüyor> tamam, inşallah. Ben de vermek için bir daha okuyorum sana abi şaka ya, yapıyorsun. ayıp ediyorum ha. Şaka yapıyor. Bak, ben abi. de sana, <gülüyor> şaka yapıyor. Vermek için affediyorum, oku şimdi. Tilkesiyyara tul cemile tu, ama manada affetmem bakar. Tamam. Tilkesiyyara tul cemile tu. Jemilatul leti kharajatil ana minel medreseti minel medreseti lil mudiri. Tamam. Şimdi harekelelerin hepsini %100 okudun. Evet. Tamam. Şimdi buna tam bu cümlenin orijinal manasını vereceksin. Mübteda haber sıfat mevsuna dikkat ederek. Bir anda vereyim mi manasını? Bir anda ver. Tamam. Ee... Bir dakika. Başlıyorum. Bu güzel araba tamam mı? Bu güzel araba e, şu anda e, Mert Dere çıkan müdüründür. Müdüre aittir. Sen çıkmayı kime nispet ettin? Müdüre. Evet. Çıkma arabaya nispet edilir. Hem cümle yapısı olarak hem de harcet diyor. Harcet müennes? Doğru. Müdür müzekkel. Kaybettik ama. Kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam e, inşallah. Ver Neydi bu Allah, ım, Allah ım, <gülüyor> Başka bir imtihan daha yaparım oradan. Ayrıca sana bir şekilde öğrenmemiz lazım bu kitapları. Tamam mı? Ha yok. diyeceksin ki şimdi şimdi. Evet. Ee, okuldan araba. çıkan Aynen. o güzel Doğru. araba müdüründür. Tamam, Şu an Doğru. sınıftan çıkan o güzel araba müdürü. Yani Kesin. çıkan araba müdür değil. Müdür <gülüyor> <siz gülüyor> de. <gülüyor> Bunun delili bir kere e, cümle siyah bakıyla zaten evet. e, buradaki çıkma olayı sey, arabaya atfedilir o bir. İkincisi haracet şeklinde gelmiş. Müdürü bir olsaydı bir haracı evet. olurdu. Tamam. Evet. evet. Devam bakayım alttaki cümle bitiriyoruz elbette. E, e... Eyvah. En temel mühendis ya Mohendison. E, ya... mi e Nemek, bende Achi, Seyyidi mi sinja, e efendim, E fandem, San efendim, San Muhendis, San Muhendis, San Muhendis, San Muhendis, mühendis Muhendis, San efendim, San efendim, ey efendim. E, efendim, sen efendim Tabibun baba. Ta, ta. Tabibu. Tabibun. Ha. La, ana tabibun. Hayr ben doktor. doktorum. Anti e tabibatu. Enti tabibatun e ya sayyidati. Ben yani efendim ama bayanlar için. Bende evet. de ok uh, diyor, kız kardeşim. Yani ey kardeşim, ey kardeşim, kız kardeşim. Sen doktor musun? Doktor musun? Ha. La, ana eee müderriset müde, müderrisatu. Tun. Tun. Hı. La, ana müderrisetun. Ben, Hayır ben. Hayır Öğretmen. öğretmen. Şimdi altta boşlukları doldurma olayı var. Onda inşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edelim. Rabbim hayır nasip etsin, bereket Abi. versin inşallah. Vallahi Hanım sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik>